Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in Amma baht Ulumul Kur'an derslerimizi işlemeye devam ediyoruz ee, En son kitabımızın İkinci bölümüne gelmiştik Kıraatlar meselesini işliyorduk Kıraatlar meselesini işlerken İkinci bölümün altı parçadan oluştuğunu söyledik Bir, iki ve üçüncü parçayı gördük Mütevatir Ahad ve şaz kiraatler meselesini gördük. Sonra dedi ki biz bu meseleye bir ek yapacağız dedik geçen dersimizde. Ve üç tane ek yapacağımızı söyledim. Başlıkların hepsini yazdırdım size. Birinci ve ikinci e, konuyu dün anlattık zaten. Bunlardan bir tanesi kiraat farklılıklarının elde ettiğimiz faydelerdi. İkincisi ise kiraat farklılıklarının İslam hukukuna etkisi yani fıkıhtaki ihtilaflara etkisi konusunu anlattık. Bugün ise üçüncü meselemizi anlatacağız. Ek olan meselelerimizden. Yedi kıraat dediğimiz şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde söz ettiği yedi harf midir? Bu konuyu anlatacağız. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önce bu yedi harf nedir? Nereden ortaya çıkmış onu biraz anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bazı hadislerde şöyle bir ifade kullanılıyor. Kur'an yedi harf üzerine indirildi diyor sallallahu aleyhi ve sellem ee, bu hadisi peygamberimizden 21 tane sahabe naklediyor 21 tane sahabe nakledince de birçok alim bu hadisin mütevatil bir hadis olduğunu hadis olduğunu söylüyor mesela bu rivayetlerden bir tanesini söyleyeyim en meşhur olanını söyleyeyim zaten yedi harften ne kastedildiği de hadisten çok rahat anlaşılabilir umumen Ömer radıyallahu anh İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Hişam İbni Hakim adında bir sahabenin Furkan suresini namazdayken okuduğunu işitiyor. Namaz kıldırırken insanlara Furkan suresini okuyor. Furkan suresini dinlerken Ömer radıyallahu diyor ki ben baktım ki Allah Resulü'nün bana okuttuğundan farklı bir şekilde okuyor. Bir rivayette diyor ki Allah Resulü'nün bana öğrettiğinden daha fazla harflerle okuduğunu gördüm. Furkan suresini. Namazdayken namazı bitirmesini zor zor bekledim diyor. Zor sabrettim. Neredeyse namazda onun üzerine atlayacaktım diyor Ömer radıyallahu an. Namaz bittikten sonra gittim onun yakasına yapıştım. Dedim ki oku bir daha oku bakalım okuduğunu. Bir daha okudu. Ben sen kim sana böyle öğretti? Dedi ki ben Allah Resulinden Furkan suresini öğrendim. Ben dedim ki ben de Allah Resulinden Furkan suresini öğrendim. Onu aldım Allah Resulü'nün huzuruna götürdüm diyor. Allah Resulü'ne dedim ki ey Allah'ın Resulü bu adam Furkan Suresini okuyor. Lakin senin bana okuturduğunda farklı bir şekilde okuyor. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki oku bakalım Ömer. Ben Furkan Suresini okudum. Sonra dönüp işte Hişam İbni Hakim'e dedi ki oku bakalım ey Hişam. O da okudu. Aleyhissalatü vesselam ikimizi de dinledikten sonra dedi ki kuma muhsinun. İkiniz de doğru okudunuz. İnnel Kur'an unzilat ala seb'ati ahrufin. Şüphesiz ki Kur'an yedi harf üzerine indirildi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi yani bu son kısmını Kur'an-ı Kerim yedi harf üzerine indirildi kısmını aleyhissalatü vesselam farklı birçok münasebetle söylüyor zaten. Ee, bunları konuyu anlatırken konu içinde hemen hemen bütün rivayetleri veyahut da rivayetlerin usullerini duymuş olacağız, işitmiş olacağız. Lakin meselelerin aslı buradan geliyor. Aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'in yedi harf üzere indirildiğini söylüyor. Harf Arap lügatinde vecih anlamına, vecih anlamına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim 7 farklı yön, yedi farklı vecih üzerine indirdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Haç suresinde bir ayet var ya, "Ve minennasi men ya'budullah ala harfin." İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a bir harf üzere kulluk eder. Ne demek? Bir vecih üzere kulluk eder. Nedir o vecihte? Yani iyilik oldu mu? Kulluk eder. Kötülük oldu mu kulluğu Terk eder e, anlamında söyleniyor. Bir yön, bir vecih, bir durum üzere e, Allah'a kulluk eder. Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir dediğinde aleyhissalatü vesselam da kastedilen şey bu. Yani Kur'an-ı Kerim 7 farklı yön, 7 farklı vecih üzere Allah azze ve celle tarafından indirilmiştir. Şimdi bu konu e, aleyhissalatü vesselamın bu hadisten tam olarak neyi kastettiği alimler arasında ciddi anlamda ihtilafa sebebiyet vermiş. Kur'an-ı Kerim 7 harf üzeredir. Ne anlama geliyor? İbni Hibban hadis alimlerinden bu konu hakkında kendi yaşadığı döneme kadar 35 ayrı görüşten bahsediyor. 35 tane farklı görüş vardır bu konuda diyor. Suyuti ise 40 tane görüş vardır diyor. Hem İbni Hibban'ın 35 tane zikretmiş olduğu görüşü naklediyor. Hem de kendisi üzerine ekliyor. 40 tane farklı görüş sekte diyor. Tabii bu 40 tane görüş şöyle birçoğu zaten hiçbir delili yok. Birçoğu da mesela tek bir görüşün içindeki her bir kaydı bir görüş haline getirip 4-5 görüşe çıkarmışlar. Bunların arasından en böyle biraz daha tutarlı olan veya İslam tarihinde birileri tarafından savunulmuş olan 7 tane 7 tane görüş var. Bunlar nedir? Bunları ben tek tek söyleyeceğim. Bunların içerisinden tercih edilmeye şayan olan üç tanesini de en sona bırakacağım ki daha kalıcı olmuş olsun. Ee, dediğim gibi bu görüşlerden yedi tanesini biz dersimizde göreceğiz. Kur'an yedi harf üzere indirilmiştir. Ne demek? Alimlerin yedi tane görüşünü zikredeceğiz. Birinci görüş, bazı alimler demişlerdir ki bu hadis müşkil bir hadistir. Yani müteşabih hadislerdendir ve biz bu hadisin anlamını tam olaraktan ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Haliyle bu hadisle amel etmiyoruz. E buna inanıyoruz. Allah Resulü böyle söylemişse bu doğrudur. Fakat tam olarak anlamının ve içeriğinin ne olduğuna gelince buna dair bizim elimizde bir bilgi, bilgi söz konusu değildir. Demişler. E bunu da böyle azımsanmayacak kadar alim e, savunmuş bu görüşü. Benim kanaatim Allah en doğrusunu bilir. Bu konu Hakkında söylenmiş olan görüşler ve bu görüşlere yapılmış olan itirazlar zaten dersimizin içerisinde göreceğiz. Birçok Alimin bu meseleden işin içinden çıkmasına engel olmuş. Şimdi konu bir de Kur'an olduğu için birileri de bu hadisin üzerinden yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştığından dolayı bazı alimler bu konuyu kapatmışlar ki bu konu basit bir konu değil. Nasıl basit bir konu değil? Bizim elimizde iki tane hadis var. Bu iki hadise göre Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesi iki sahabeyi şüpheye düşürmüş Kur'an hakkında. Bir tanesi Ömer radıyallahu an, bir tanesi Ubey ibn Ka'b radıyallahu an. Ve Allah Resulü'nün onlarla ilgilenmesi sonucunda kalplerinde vakı olmuş olan e, şüphe şüphe son bulmuş. Yani çok ağır bir konu olduğundan dolayı mesela Ömer radıyallahu'nun hadisini gördük ya işte e, Hişam ibn Hakimi Aleyhissatu vesselam'ın yanına getirdiği hadis-i şerifin bir rivayetinde Ömer radıyallahu anh diyor, benim kalbimde bir şey vakı oldu. Yani hani biz Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indi diyebiliyoruz. Peygamber Cibril'den alıyor, bize bu şekilde aktarıyor. Ama birimiz farklı okuyoruz, birimiz farklı farklı okuyoruz. Allah Resulü elini onun göğsüne vurdu. Şeytanın uzaklaşması için dua dua etti. Ömer radıyallahu anh bu şekilde kendine geldi. Aynısını Ubey ibn da, Süleyman Ashabı'na rivayet ettiğine göre aynı benzer bir kısa Ubey ibn başından geçiyor. Aynı sıkıntıyı yaşıyor. Hatta diyor ki, cahiliyede olmamama rağmen benim kalbimde bu konuda şüphe vakı oldu. Yani bir Müslümana yakışmadığını bu şüphenin, bir Müslümanla asla uygun olmadığını o da farkında. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Allah Resulü elini göğsüne vurup şeytanın ondan uzaklaşmasını e, şey yapıyor. Şeytanın ondan uzaklaşmasını istiyor. Şimdi böyle olunca konu biraz ağır bir konu. Halil'e birçok alimde konunun bazlarına daha da ağır geleceğini, işin içinden çıkamayacaklarını düşününce biraz da konuyu kapatmak adına demişler ki bu konu müşkil, bu hadis müşkil bir hadistir. Biz bunun manasını, biz bunun anlamını bilmiyoruz demişler. Tabi bu e, görüş şu şekilde doğru değil. E, eğer bu konu gerçekten çok müşkil bir konu olmuş olsaydı Allah Resulü ashabına derdi ki bu işin peşine düşmeyin. Bunun ilmi Allah'ın katındadır. Size sadece buna iman etmek düşer. Diyebilirdi mesela. Değil mi? Ya da kelime-i şehadetle ilgili hadisleri söylediğinde peygamberimiz, yani kelime-i şehadeti söyleyen insanın cennete gideceğini söylediğinde, Ebu Sa'idin'in Hudri bunu insanlara ulaştırayım mı diye Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istediğinde veya Muaz Allah, Allah Resulü'nden izin istediğinde, hayır. Çünkü onlar sen bunu onlara anlatırsan buna dayanırlar. E, ameli terk ederler. Korkusuyla yasakladığı gibi, bu hadisi benden sonra rivayet etmeyin de diyebilirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldı ki Allah Resulü'ne ashabı, Allah Resulü'ne bu soruyu, soruyu sormadıkları gibi o kadar konu açık ki demek onların yanında bilinen, anlaşılan, açıklıkta bir konu. Çoğu insan da bunu Peygamberimize de sormuyor. Yani Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesi tam olarak neyi ifade ediyor diye. Çünkü çok açık okumayla ilgili bir mesele. Yani okurken farklı vecihler üzere Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla ilgili bir mesele olduğu zaten hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Onun için bu müşkildir demek konunun kapanmasını sağlamıyor diyebiliriz. İkincisi, bazı alimler demişler ki burada kast edilen şey sayı değildir. Burada kast edilen şey kolaylıktır. Şimdi biliyorsunuz yedi ve katları Arapça'da çokluk anlamında kullanılıyor. Türkçe'de de öyle. Yediden yetmişe dediğimiz zaman. Bir şeyin tamamını veya çok olduğunu kastediyoruz. Demişler burada kastedilen de yedinin bizzat kendisi değildir. Yani Kur'an yedi ayrı vecih üzere indirildiği değildir. Kur'an insanlara kolaylaştırıldığı, insanlar nasıl okuyabiliyorlarsa, nasıl rahat edebiliyorlarsa, okurken hangi lehçe, hangi şive üzerine okuyabiliyorlarsa kasıt budur diyorlar. Tabi bu görüşte tutarlı bir görüş değil. Niye? Çünkü Kur'an'ın nasıl yedi harf üzere ile ilgili sayhinde tafsilatlı bir hadis var. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Cibril bana Kur'an'ı bir harf üzere okuttu. Yani tek bir şekil üzere okuttu. Ben diyor ki, ona dedim ki, benim ümmetim buna güç yetirmez. Cibril, iki, iki harf üzere bana okuttu. Ben dedim ki, benim ümmetimin gücü buna yetmez. Bir rivayette ise, Mikail bana dedi ki, diyor, de ki bunu arttırsın. Yani hani iki veci üzere, üç veci üzere okusun. En son diyor hatta intaha ile 7'e ta ki yediye kadar 7'de durdu diyor. Biz bu hadisten anlıyoruz ki yani 7 harf üzere Kur'an'ın indirilmesi çoklukta, çokluktan çokluktan kinaye değil. Birakis 1 bir, 2 3 dört ta 7'ye kadar farklı vecihler üzere okutulmuş. Peki niye Allah Resulü böyle söylüyor? Çünkü Allah Resulü bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber. Gönderildiği özellikle hususen Kitabın kendi dilinde indirildiği Araplar farklı lehçelerle, farklı şivelerle, farklı nutku ve eda biçimleriyle konuşuyorlar. Hepsi mesela Kureyş'in dili üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olsa bazı şeyler, harfler, bazı okuyuş biçimleri onlara çok ağır gelecek. O lehçe sahiplerine kolaylık olsun diye farklı vecihler üzere Kur'an-ı Kerim veya farklı eda üzere Kur'an-ı Kerim'in okunmasını Allah Resulü talep ediyor. Ümmetine kolaylık olsun. Allah Azze ve Celle de yediye kadar, yedi ayrı vecih üzere ona müsaade ediyor. Bazı alimler de demişlerdir ki, bu yedi şeyden kast edilen, vecihten kast edilen yedi ayrı kıraattır demişler. Yani bizim işte mütevatir olduğunu kabul ettiğimiz, mütevatir olduğunu kabul ettiğimiz yedi tane ayrı şeydir, yedi tane ayrı kıraattır demişler. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Yani biz kıraatların arasında yedi tanesine mütevatir dedik. Diyorlar ki bu yedi tane mütevatir olan şey, yedi tane mütevatir olan kıraat ile Kur'an'ın yedi tane harf üzere indirilmesi aynı şeydir diyorlar. Tabi bu da doğru bir görüş değil. Niye doğru bir görüş değil? Çünkü birincisi Kur'an-ı Kerim'de yedi kıraat üzere okunan ayet-i kerime sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yani yedi farklı kıraat üzere okunan ayet kelime bir elin parmaklarını geçmez. Allah Resulü ne diyor? Kur'an yedi harf üzere indirildi ee, diyor. Bir ikincisi yedi kıraat demiş olduğumuz şey Kur'an indirildiği zaman sabit olan bir şey değildi. Yani sonradan e, bazı alimlerin bize nakledilmiş olan kıraatlerden yedi tanesinin mütevatir olduğuna, senedinin çok kuvvetli olduğuna kanaat edip yedi taneyi bir araya toplamışlar. Yani Kur'an'ın Nuzulu sırasında. Gündemde böyle bir konu dahi yoktu. Kur'an kıraatları ile ilgili bir konu dahi söz konusu değildi. Onun için bu görüş de çok tutarlı bir görüş değil. Zaten İslam tarihindeki bazı alimler de işte İbnül Arabi gibi, Ebu Şame gibi bu konu hakkında kalem oynatmış insanlar yedi harfin yedi kıraat olduğunu söylemenin cehalet olduğunu söylemişler. Yani bir insan ancak cehaletinden yedi harfin yedi ayrı kıraat olduğunu söyler demişler. Üç oldu değil mi? Dört, bazıları demişler ki İbn-i Mesud'dan da bir nakilde bulunup Kur'an'ın yedi harf üzere indirilmesinden kasıt Kur'an'ın yedi konu üzere indirilmesidir demişler. Yani e, neyi kastediyorlar? Helal, haram, ahlak, emir, zecir yani yasaklar ve emirler. Muhkem müteşabih bir de misaller. Kur'an-ı Kerim'de verilmiş olan misaller. Yani Kur'an yedi konudan müteşekkildir diyorlar. Helaller, haramlar, emirler, yasaklar, muhkem, müteşabih bir de misallerdir diyorlar. Bunu İbn-i da dayandırıyorlar. Ondan nakletikleri bir rivayete de dayandırıyorlar. Lakin tabi bu söylenen şey, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mesela sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i okuduklarında, okuma biçimlerinde anlaşamadıklarında aleyhissalatü vesselam diyor Kur'an 7 harf üzere indirildi. Eğer bir konuda tartışsalardı, tartışlıkları o konuda anlaşmaya varamasalardı, Allah Resulü'nün yanına gelselerdi, Allah Resulü de deseydi ki Kur'an 7 harf üzere indirildi, belki o zaman şey anlaşılabilirdi, hani bu söylenen anlaşılabilirdi. Lakin biz hadislerin tamamından anlıyoruz ki, Kur'an'ın yediği harf üzere indirilmesi kıraatla alakalı bir meseledir. Yani okuma şekilleri ve okuma biçimleriyle alakalı bir meseledir. Ondan dolayı bu görüşün de çok tutarlı bir yanı yok. Son üç görüş kaldı geriye. Bunlar dediğim gibi yani bu söylenenlerin arasında en tutarlı olan ve üzerinde konuşulabilecek olan görüşler. Bunlardan bir tanesi yani beşinciyi söylüyorum. Bazı alimler demişlerdir ki bundan kast edilen lehçe farklılıklarıdır. Yani Kur'an-ı Kerim okunurken sonuçta Kur'an indiğinde mesela Kureyş vardı, Huzeyl kabilesi vardı, Beni Temim kabilesi vardı, Beni i Himyar kabilesi vardı. Bu kabilelerin her biri aynı kelimeyi nutk ederken farklı biçimlerde nutk ediyorlardı. Allah Resulü de kolaylık olması için Kur'an'ın bu şekilde okunmasına müsaade edilmesini istedi. Mesela şimdi Türkçe üzerinden düşünelim bunu. Daha iyi anlaşılır. Geliyorum. Yani ben geliyorum. Bu bir fiil. Şimdi Türkiye'nin bütün şeylerinde, iklimlerinde veya bütün mıntıkalarında bu kelime aynı şekilde mi nutuk ediliyor? Hayır. Geliyorum, geleyim, geleirim, geleyerim. Bizim bin göllerin söylediği gibi mesela. Geliyorum. Şimdi bunlar hiç fark, mana farklılığı var mı? Bu nutuk biçimlerinin farklılığı, mana farklılığını getiriyor mu? Hayır. Aynı kelimeyi herkesin kendi yetişmiş olduğu bölgedeki... Kendi nutuk biçimiyle alakalı bir şey. Demişler ki alimler, Kur'an-ı Kerim'in indiği kabileler de böyleydi. Aralarında böyle şey farklılıkları vardı. Şive, ağız, lehçe farklılıkları vardı. kelimelerin nutk biçimleri birbirinden farklıydı. Mesela örnek olaraktan söyleyelim. Dün bir örnek söylemiştik zaten. Demiştik ki mesela met harflerinden olan harflerin okunuş biçimi değil mi? Bazıları Kureyş'te olduğu gibi vasat okuyorlar. Câe gibi. Yani Câe diyorlar. Ama bazı kabileler imale yapıyorlar dedik. Yani bazı lehçilerde. imaleden kasıt neydi demiştik? Elifi yaya doğru çevirip okumak. c'e -e gibi. Yani hani böyle o elifle ya arası bir, bir ses çıkarmak. Bu imale de kabileler arasında değişiyor. Kimi imale-i yapıyor. Çok basit bir imaleyle bunu yapıyor. Kimisi ise imale-i yapıyor. Çok aşırı yapıyor. Lübnanlılara örnek vermiştik buna. Şimdi diyelim ki Kur'an-ı Kerim indi. Lübnanlı biri Kur'an-ı Kerim okuyacak. Geldi e, mesela Ca'e-i çıkardığı gibi çıkarmasını ondan istemek, bütün adetlerini, taklitlerini, alışkanlıklarını değiştirmesini ondan talep etmek gibi olur. Kaldı ki bu şekil okumasının Kur'an-ı Kerim'in manası üzerinde hiçbir etkisi yok. Yani Suudlu biri. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki geldi. E, biri bize diyecek ki mesela inna اَنزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدْرِ Dedik. Suudlu biri geldi. Dedi ki: "İnna enzelnahu fi Leyletil Kadri." dedi. Yemenli biri geldi. Dedi ki: "İnna enzelnahu fi Leyletil Kadri." dedi mesela. Mısırlı biri geldi. "İnna enzelnahu fi Leyletil Edri." dedi. Kafı tamamen ortadan kaldırdı, elif'e çevirdi. Araplardan hiç kimsenin bunu anlamaması gibi bir şey söz konusu mu? Değil. Kafı silip kafın yerine yeni bir harf yazma söz konusu mu? Yani Yemenli Mesela nutk ederken kadri kelimesini gadri diye nutk ediyor. Peki yazarken de g, g harfiyle mi yazıyor yani aynı harfiyle mi yazıyor veya yeni bir harf mı uyduruyor? Hayır. Yazıda olduğu gibi yazılıyor. Sadece nutk ediş biçimleri birbirinden birbirinden farklı. Mesela cim harfini kabileler birbirlerinden çok farklı e, nutk ediyorlar. Kimi kabileler cimi cim diye nutk ediyorlar. İza ca ve vel fet. Kimisi jimmi g harfiyle nutk ediyorlar. İza ga enesülallahi vel fatih. Mesela Mısır'da bir normal avamdan birinin arkasından namaz kılarsanız eğer iş şaşırırsınız yani bir baktım başta da izga enesülallahi vel fetih diye okumaya başa vel diye e, okuyabiliyor adam mesela. Lakin bu hem manayı değiştirmiyor hem de Araplardan biri bunu işittiği zaman bundan farklı bir şey anlamıyor. Mesela Yemen'de öyle kabileler var ki aynı harfi ile ta harfi yan yana geldiği zaman birinci ayn harfi de ağır ikinci ta harfi de ağır ne yapıyorlar birini yumuşatıyorlar ne yapıyorlar yumuşatırken Ayn harfini nun'a çeviriyorlar inna antaynak el diyorlar yani inna agtaynak el değil inna antaynak el diyorlar ama normal Arap kabilelerinden biri bunu duyduğu zaman anlıyor beni hem yer mesela eliflamı eliflam diye okumak yerine eliflamı em diye okuyor ama Kureyşli biri bunu duyduğunda anlamıyor mu onun ne kastettiğini? Anlıyor. Onun için Allah Resulü beni himyari onun yanına geldiğinde ne dedi? Leysem minen birrim siyamum fimsefer dedi. Bütün eliflamları em şeklinde okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Diyorlar ki işte Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden kastedilen şey budur. Çünkü Allah Resulü insanlara okuttururken Birincisi bunun kiraatla alakalı bir mesele olduğunu Allah Resulü'nden zaten hadislerden çok açık bir şekilde anlıyoruz okuma biçimiyle. iki Kur'an indiği vasatta İslam onların lehçelerini düzeltmelerini onlardan istemedi. Onlara kendi lehçeleri üzere kalmalarını ve konuşmalarını serbest bıraktı. Üçüncüsü de diyorlar Allah Resulü kendisi kabilelerle muamele ederken bu lehçelerle onlarla konuştu. En önemli mesele ne? kabilelerin bu şekilde okuması Kur'an-ı Kerim'in yazılma şeklini değiştirmediği gibi Arap olan biri bunu işittiği zaman ne kastedildiğini de çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar diyorlar. Bu bir görüş. Yani yedi harften kastedilen o gün var olan 7 ayrı lehçe 7 ayrı lehçedir diyorlar. Evet. Altıncı görüş ise bu e, İslam tarihinde genelde böyle kıraat ilimleriyle uğraşmış olan alimlerin kabul etmiş olduğu görüş mesela bazıların isimlerini de söyleyeyim bunlardan. Ee, İbni Kuteybe, meşhur alimlerden bir tanesi Mushkilül Kur'an kitabında Ebu Fadl er-Razi el el-Lawaih kitabında Kadı Ebu Tibb el-Bakillani Kurtubi ondan naklediyor bunu. Bir de İbnü'l-Cezeri. Şimdi bunların bir görüşü var. Lakin şunu söyleyeyim. Yani bu dört tane alim ismi zikrettik ya bunların görüşlerinin arasında küçük nüans farkları var. Örneklendirmelerinde farklılıklar var. Ama özü bu dört tane alimin zikrettiği görüşün özü esası bir. Esas da şu diyorlar ki biz Kur'an kiraatlerini bize gelmiş olan Kur'an kiraatlerini başından sonuna kadar inceledik. Ve sonuç itibariyle gördük ki kurraların kiraatlerini eda ederken ihtilaflarının Çeşitleri 7 çeşidinin dışına çıkmıyor. Yani toplam bütün o mesela harflerin nutk ediliş biçimi, ondan sonra uzatmalar, idgamlar, işte tecrütle alakalı olan şeyler, konular gibi bunların hepsine biz baktık. Yani bütün bu kiraatları şöyle ya, mesela kiraat farklılıkları var ya bütün bu farklılıkları bir araya topluyorlar. Bunları hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Mesela diyelim ki 10-15 tanesini bir başlığın altına koyuyorlar. En son bakıyorlar 7 tane başlık çıkıyor ortaya. Hatta İbnül Cezeri diyor ki, bu hadisi ben 30 küsür sene anlamadım diyor. Bunun anlamının ne olduğunu, ne anlatmak istediğini anlamadım. Sonra diyor ben oturdum, sahih, ahad, şaz, münker, ne kadar kıraat varsa diyor hepsini önüme koydum. Hepsine göz gezdirdim diyor. Bütün o kıraatları gözden geçirdim. Bunları bir tasnif edeyim dedim. Yani bunları bir başlıklandırsak, bütün bize varit olmuş olan zayıfıyla, sahihıyla kıraatlar kaç sınıftır? Baktım ki diyor yedi çeşidin dışına yedi çeşidin dışına çıkmaz e, diyor. Tabii biz burada kimin nakli üzerinde konuyu anlatmaya çalışacağız. E, Ebu Fadl er-Razi. Yani birçok alim onun tertibinin bu yedi kısımdan kastettiklerinin ne olduğunu en iyi şeyin ona ait olduğunu söylüyorlar. Onun için Ebu Fadl er-Razi'nin Levaih kitabından Levaih kitabında söylemiş olduğu bu yedi vecih. Yani kıraat Kur'an kiraatleri dediğimiz kiraatleri topladığımızda bunları tasnif edelim dediğimizde yedi ayrı başlık altında toplandığını görürüz. Demiş ki bu yedi başlık da tabi kastettiği şudur. Bu yedi başlık yedi, yedi harftir. Onu kastediyorlar. Bir, isimlerin yani Kur'an-ı Kerim'de varit olmuş olan isimlerin müfret, tesniye, cemi, müzekker ve müennes yönünden aralarında bulunan farklılıklar. Yani mesela ne demek bu şu demek? Bir kelimeye bakıyoruz ki bir kıraatte cemi olarak okunuyor. Bir kıraatte ise müfret olaraktan okunuyor. Veya bir kıraatte tesniye okunuyor, bir kıraatte cemi olaraktan okunuyor. Bu bir çeşittir demişler. Hani isimlerin okunuş biçimlerindeki ihtilaf. Mesela örnek Müminun suresinde Allah müminlerin sıfatını anlatırken ne diyor? Vallazihum fi vallazihum liemanatihim ve ahdihim raun. Onlar ki emanetlerinde ve sözlerini gözetirler diyor. Doğru mu? İki kıraat var. وَالَّزِينَهُمْ لِيَمَانَةِهِمْ وَاَحْدِهِمْ raun. Yani onlar emanet ve sözde riayet ederler diyor. Emaneti şey okuyor. Müfret bir şekilde okuyor. Bir kıraate ise لِيَمَانَةِهِمْ Yani cemi şeklinde okuyor mesela. iki tane şey, iki tane ayrı vecih olaraktan bize zevalet olmuş. Bu şekildir demişler. Yani müfretlik, tesniyelik, cemilik veya müzekerlik, mühendislik yönünden isimlerin farklı okunmasıdır. İkincisi, fiillerin mazi, muzari, emir olaraktan farklı şekillerde okunmasıdır demişler. Fiillerin mazi, muzari olaraktan farklı şekillerde okunmasıdır. Mesela örnek, Sebe suresinde Allah azze ve celle şeyleri anlatıyor bize. Kendilerine nimet verdiği ve bu nimete nankörlük yapan insanların durumlarını anlatıyor. Bizim aslında da tefsir dersinde anlatmıştım çok şahıakiy olan hani Allah onlara hayatı kolaylaştırıyor işte imkanları genişletiyor bu sefer başlıyorlar ya doğal hayat daha güzel işte şöyle olmak lazım böyle olmak lazım anlatmıştım zaten bu bir şımarıklık biçimi aslında o zaman da Allah beldeleri birbirine yaklaştırmış yani aynı şu anda olduğu gibi şimdi Allah uçağa çıkarmış adam buradan dünyanın bir ucuna iki saatte gidiyor ya diyor eskiden sefer daha güzelmiş insan en azından geze geze gidiyormuş bu şımarıklık başka hiçbir şey değil. Aynı böyle bir kafir kavim daha önceden varmış. Allah Azze ve Celle diyor biz onlara beldeleri birbirine yakınlaştırınca dediler ki ve kâlu rabbena bizim kıratimiz ve kâlu rabbena beyne asfârina. Rabbimiz bizim seferlerimizin arasını uzaklaştır. diye dua ettiler. Başka bir kıratta yine mütevâtir kıraatlardan ve kâlu rabbena ba'ada beyne asfârina. Yani fiili mazî halinde okuyorlar biz emir kalıbıyla okuyoruz. Onlar fiili mazî olaraktan okuyorlar. Mesela Bakara Suresi'nde Oruç ve hacla ilgili ayetlerde Allah diyor ya ve men tatavva akhairan fe alim diyor. Şimdi ve men bu şekil okuyanlar da var. Bu fiili mazi. Öyle değil mi? Fetha üzerine mebli. Ve men Bir de ve men yani aslı tatatavvu ama başındaki ta düşmüş veya tatavvu başındaki düşmüş diye bir de muzari o olarak okuyanlar var aynı zamanda. Yani mazi ve muzari arasında fiili farklı okuyuş var. Bu da fiillerin emir, mazi, muzari şeklinde farklı okunmasıyla alakalı. Yine üçüncüsü, arap vecihlerinin farklı olması var. Kur'an karilerinin arasındaki fark. Mesela Allah azze ve celle kendisini tanıtırken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şeyin son bölümü nasıldı? Onu unuttum da Buruc Suresi'nin. İnne ee. batşe rabbekele şedid innehu huwa yubdi ve yu'id gufurul vedu zul arşil mecid zul arşil mecid Şimdi zul arşil mecidi diye de bir kıraat var. zul arşil mecidu diye de bir kıraat var. zul arşi dediğimizde eğer mecid kelimesini Allah'ın sıfatı kabul edersek ذو'nun zu, zu merfu olduğu için ذو'l arşi el olur. Değil mi? Eğer arşi kelimesinin sıfatı kabul edersek ذو'l arşil mecidi şeklinde olur. Mesela bu bir kıraat farkıdır. Veya Şuayb aleyhisselamın kendi kavmine هَاُولَٰئِ banati هُنَّ atharu لَكُمْ هَاُولَٰئِ banati هُنَّ أَتْهَرَ لَكُمْ Yani farklı sonundaki e, Rab'ını birini mansup birini merfu okunması e, şeklinde. Mesela iki tane e, farklı şekillerde okunabilir. Veya e, bir de bu şey var la yudarra o, o örneği vermeyelim. O kalsın şimdi onu açıklamakla uğraşmayalım. Dördüncüsü nakıs ve ziyade. Yani evet. bazı karelerin okumalarında geçenlerde de hatırlarsanız örnek vermiştik zaten buna. E, harf fazlalıkları ve eksiklikleri var. Neyi örnek vermiştik buna? Vakalu takhazallahu veladan. قالوا اتخذ الله ولدا yani birinde vav var birinde vav yok mesela qari'lerin kıraatlerinin ihtilaflarından bir tanesi bu naqs ve ziyade e, üzerine olur yine şeyi örnek vermeci hatırlarsanız ve ma khalaqa zekere vel unsa İbn Mesud'un kıraati vel zekere vel unsa yani ve ma hiç yok orada direkt ez-zekere vel unsa vardı Leyl suresinin girişinde takdim tahir yani qari'lerin ihtilaflarından bir tanesi de genelde takdir ve tahir konusunda oluyor Mesela bizim şey kıraatimizi nasıl okuyoruz? Vaca'a sakratul mauti bil hak. Ve ölümün sekeratı hak olarak geldi diyoruz. Bir kıraate Vaca'a sakratul hak bil Hak olan sekerat ölüm ile beraber geldi olur. Mana arasında bir fark yok yani sonuç aynı yere çıkıyor lakin takdim tehir yapılmış okumada takdim ve tehir örnek verebiliriz buna. Harflerin değiştirilmesi harflerin ibdali şeklinde yani altıncı karilerin ihtilafi da harflerin ibdali şeklinde oluyor. Bu Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir örnek var. Hani bir peygamber bir beldeye uğruyor. Allah bunları nasıl diriltecek? İşte Allah onları öl vesaire. En son Allah Azze ve Celle ona diyor ki. Şu i̇şte bir merkebi var. Bir de merkebin yanında yiyecekleri var. Fanzuru ile izami keyfa nushizuha thumma naksuha Bak bakalım bu kemiklere biz kemikleri nasıl. Şimdi bir kıraate thumma nushizuha, bir kıraate thumma nushuruha şeklinde. İki tane var. Fanzuru ilal izami keyfa nushizuha, keyfa var. Ne olmuş? Bu z harfi ra ile ibdal olmuş bir kıraate. Ra iken zaya Dönüşmüş. Farklı ne arada? mana yönünden nuşuz etmek mesela kadının nuşuzu, kadının kocasına baş kaldırması. Nuşuz irtifadan geliyor. Yani bir şeyin yükselmesi havaya kalkmasından geliyor. Bak bakalım biz o yerdeki kemikleri nasıl iskelet halinde tekrar ayağıya kaldıracağız. Nuşizuha. Nenşuruha ise ahya anlamında. Daha doğrusu nunşiruha. Nenşuruha değil. Nunşiruha. Bak bakalım biz o kemikleri nasıldan ihya, neşredeceğiz. Tekrardan onları ihya edeceğiz diyor. Allah Azze ve Celle. Bu tarz Farklılıklar. Yedincisi ise lehçe farklılıkları demişler. Yani bizim biraz önce söylediğimiz işte imale, idgam, idgamın okunuş biçimi, bunların uzatmaları, uzatmalardaki meyiller. Bunlar kabilelerdeki ihtilafı. Mesela örnek veriyoruz. Duha suresini örnek vermiştik değil mi? Biz vasat okuduğumuz için ve duha diyoruz mesela ama ve duhe diye tam çeken. Davramı imalaya yapanlar da var mesela. Vahal eteke hadiye Musa mesela biz bu şekilde. Vahal eteke Vahal eteke hadiye Musa diye okuyanlar da var mesela. Bu anlam değişmiyor ama lehçe farklılıklarından kaynaklanıyor. Demişler ki biz bütün kıraatleri inceledik, bütün kıraatlerdeki ihtilafların bu yedi başlığa döndüğünü gördük. Kur'an'da yedi harf üzere indirilmiştir. Öyleyse demişler. Buradan kastedilen şey budur e, demişler Allahu alem. Bu da 6. oldu değil mi? 7. görüş peki nedir? 7. görüş ise e, İmam Taberi'nin de tercih etmiş olduğu görüş ve hakkında en fazla hadis varit olmuş olan görüş de bu görüştür. Görüşümüzün özü şu. Bir kelimenin aynı anlamda olan başka kelimelerle ifade edilmesi Yedi tane harften kast edilen şey budur. Hatta İbni Abbas'tan naklediyorlar. Mesela diyor ki senin şu sözün gibidir. Helumme teala ekbil. Üç kelimeni Akbil bana yönel gel. Helumme gel. Teala gel. Doğru mu? Hepsi gel demek bunların. Ama lafızlar birbirinden farklı. Yani aynı anlama gelen bir manayı farklı eş anlamlı kelimelerle ifade etmektir demişler. Şeyden kast edilen... Yedi harften kast edilen budur demişler. Bununla ilgili tabi rivayetler de var. Bu görüşü destekleyen rivayetler de var. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine böyle Kur'an okutuğu bir zamanda, Kur'an okutmuş olduğu bir günde sahabeler arasında farklılık olduğunu görünce, kıraatle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kur'an, İmam Ahmet rivayet ediyor, Kur'an yedi harf üzere indirilmiştir. Kullun şafin kafin. Bu yedi tane harfin hepsi hem tamamdır hem de şafidir. Yani hiçbir problem yoktur. Melem <mâ> tahtim ayate rahmetin bi azab ve ayate azabin bir rahme. Rahmet ayetini azap ayetiyle, azap ayetini de rahmet ayetiyle değiştirmediğin müddetçe bunda bir beis yoktur demiştir. Ee, Allah Resulü bu İmam Ahmed'e rivayet etmiş olduğu hadislerden bir tanesi. Mesela yine İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir şey var. Rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Yine Ahmet'te de bu hadis var. Allah Resulü diyor ki senin Allah için Allah'a e, Estağfurullah. Senin Allah için şöyle demendir. Semi' Alim Aziz Hakim Yani Semi' kelimesi yerine mesela diyelim ki yanlışlıkla alim dedin. Alim yerine hakim dedin. Misal, hepsi Allah'ın sıfatıdır. Ve bunların aralarında hiçbir şey yoktur. Çünkü bütün sıfatlar Allah'ı tanıtmak içindir. Tek bir zata dönen sıfatlardır. Bu, bu misali veriyor Allah Resulü. Yani yedi harf üzere indirilmiştir üzerine. Allah Resulü bu misali e, vermiş oluyor. Yine hakimin müstedreinde rivayet ettiği bir hadis var. Abdullah İbni Mesud'un olayı bu. Abdullah İbni Mesud birine Kur'an okuturuyor. Kur'an öğretiyor. E, Zakkum ayeti yine gelince inne شَجَارَةَ zakum -esim. Burayı okuturacak şimdi adama. Şimdi adamın dili yani zakkum ağacı günahkar olanların yiyeceğidir diyor Allah Azze ve Celle. Adamın dili bir türlü efime dönmüyor. inne şecerete zakkum ta'amul yetim diyor adam. Zakkum ağacı yetimlerin yiyeceğidir diyor. Abla İbni Mesud bakıyor ya anlam bozuyor. Diyor ki şöyle de inne şecerete zakkum ta'amul facir yani facirleri yiyeceğidir. Adam da diyor ki inna nasira zakkum diyor. Abdullah ibn Mesud ona Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde öğretiyor. Demişler ki yani bu şeyden yola çıkaraktan demek ki Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir lafız onun eş anlamlısı olan bir lafız ile tebdil edilirse dile ağır geldiğinden dolayı, kişi unuttuğundan dolayı, ilahinihi yani herhangi bir sebepten dolayı bunu yaparsa bunda bir beis yoktur. Ve birakis bu Kur'an-ı zaten yedi harf üzere indirilmesinden e, kast edilen sebep de budur e, demişler. Kast edilen şey budur. Şimdi bu e, görüşle alakalı. Tabi bu görüşü savunan alimlerin hemen hepsi bu görüşü anlattıktan sonra şu, şu şekilde noktalamışlar. Demişler ki Osman radıyallahu an bu genişliği kaldırdı. Kur'an-ı Kerim'i tek harf üzere mushaflara yazdırdı. Bundan sonra mushafta yazan hangisiyse onun ile okunması lazım. Çünkü o dönemdeki Araplar için bu bir sorun değildi. Allah Resulü aralarındaydı. Fakat sonradan hem Arapçayı sonradan öğrenenler, yani eş anlamlı kelimeleri tam yerli yerine oturtamayanlar, hem de Arapların kendi dillerinden uzaklaşmaları nedeniyle bu Müslümanlar arasında fitneye sebebiyet verdi. Ki Huzeyfen'e hadisini anlatmıştım zaten. Şam'dan döndükten sonra gördüğü tehlikeyi Osman radiyallahu anh'a arz etti. O da Kur'an-ı Kerimleri toparladı demişler. Bu konunun ortadan kalktığını söylemişler yani hani vardı bu Kuran'ın yedi harf üzere olması bu bir ruhsattı. Fakat daha sonra Osman radıyallahu an bunu kaldırdı demişler. Şimdi tabi e, bu görüşlerin hepsini anlattıktan sonra biz dedi ki son üç tanesi bunlar biraz daha tercihe şayan olan şeyler görüşler. Mesela en sondan bu üç görüşü değerlendirecek olursak. Eğer son söylemiş olduğumuz görüşle alakalı. Direkt aklımıza şöyle bir soru geliyor. Eğer bu yedi tane harfin hepsi Kur'ansa. Şimdi peygamber diyor Kur'an yedi harf üzere indirildi. Ve bunlar Allah tarafından indirilmişse. Her biri kafin şafinse. Yani okuyan adam Kur'an okumuştur. Başka bir şey değil ise. İki farklı harf üzere okuyan ikisine peygamberimiz kilakuma muhsinun. İkisi de Kur'andır demişse. Nasıl oluyor da sahabe peygamberimizin vefatından sonra Kur'an'ı nesk ediyorlar? Yani altı tane Kur'an'ın vecihini nesk edip bir tane vecihi sadece bırakıyor Kimin böyle bir hakkı olabilir? Bu çok şey değil. Kaldı ki bu var desek bu sefer bu manayla Kur'an okumanın kapsını açar. Yani hani herkes Kur'an'ı Kerim'i eline aldığında Kur'an'ın bir, bir şeyi kalmaz. Mesela şimdi diyor ya, azizun hakim, semihun alim desen de bir şey olmaz. Tamam da Allah Azze ve Celle o ayeti kerimelerin sonuna seçmiş olduğu o isimlerin bunların her bir tanesini bir hikmete binaen seçip oraya koymuş. Yani bunlar mesela tefsir dersinde görüyoruz. Öyle değil mi? Her isim bulunduğu makamla ilgili bir anlamı var. Şimdi şöyle olabilir. Mesela imamın biri namaz kıldırıyor bize. Şaşırdı diyelim. Yani ''Semi'un alim'' demek yerine, Semi alima demek yerine ''Azizen hakimen'' dedi. Şöyle diyebilirsin. Bu kasıtlı yapmadığı için bu hatayı da peygamberimiz kendi döneminde affediyordu bu tip hataları diyebilirsin görmemezlikten gelebilirsin. Ama bunu bir usul haline getirip Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir desek herkes kendi zaten en zor mesela hafızlık yapanlar bilir. En zor mesele zaten ayetlerin sonlarını iyi zapt edebilmek geçişleri sağlayabilmek. Bir de ayetlerin sonunu zapt edebilmektir. Ben derim artık ne geliyorsa aklıma mesela Kur'an'da en zor hafızların en çok karıştırdığı şey nedir? İnnallâhe örnek veriyorum. İnnallâhe semî'un alim veallâhu semî'un alim. İnnallâhe huve s-senin. İsim ve sıfat ayetlerinde Birincisi Allahla ikincisi ve innesiz, üçüncüsü huvenin olup olmadığı ayet-i kerimelerdir. E, zaten. Onun için bu görüş eleştirilebilecek olan bir görüş. Bundan bir önceki görüş e, dedi ki Kur'an-ı Kerim yedi tane e, bütün kıraatleri incelediler. Baktılar bütün alimleri, kıraat alimlerinin ihtilafı yedi e, sınıfta toplanıyor dediler. Lakin sorun Dört tane alimin de bu araştırmanın sonucunda verdiği misaller birbirinden farklı. Ve dördünün birden verdiklerini topladığımızda 8-9'a çıkıyor bu sayı. Yani yine o kıraat sayısına birinin zikretmiş olduğu bir maddeyi bir başkası zikretmemiş. Onun yerine başka bir şey koymuş. Bütün ihtilaf farklılıklarını dördünün yaptığı tespite göre sıraladığımız zaman sayı yediği ister istemez biraz daha aşmış oluyor. Bir de bu istikra. Ne demek? İstikra şer'i olmadığı için ben yarın başka bir istikrar yaparım, başka bir sonuç çıkarırım. Sen başka bir istikrar yaparsın, başka bir sonuç çıkarırsın. Allah en doğrusunu bilir. Bunların arasında hem Kur'an-ı Kerim'in lafzına zarar vermeyen, hem Kur'an-ı Kerim'in anlamına zarar vermeyen, hem de Allah Resulü döneminde olduğu kesin olarak bildiğimiz şey lehçe, lehçe meselesidir. Tabi Allah en doğrusunu bilir. Hani kesin olaraktan budur dememekle beraber. Ama bu sanki daha şey geliyor. Daha böyle insanın gönlü bundan mutmain olmuş oluyor. Diğer iki görüş de en az eleştiri almış olan ve İslam tarihinde genelde muhakkik alimlerin tercih, tercih etmiş olduğu görüşlerdir diyebiliriz. Evet, yedi harfle ilgili benim anlata, anlatacaklarım bunlar. Sizlerin sormak istediği veya benim anlatamadığım bir yer var mıdır? Hocam lehçe dedik ya beşinci görüş. Evet. Örnek verdiniz birkaç tane şey tamam. farklı yerlerden. Ee, biz lehçe derken bugünkü gelişen lehçe değil, değil mi kastediyoruz? O günkü lehçeden mi? Ha, şimdi tabii ki o günkü lehçeleri kastediyoruz. Tabii ki bugün var olan bütün hepsi o günden bugüne gelme. Yani bunların mesela hiçbir tanesi, burada kastettiğimiz tabi ammice değil, ha. okuyuş biçimlerini kast ediyoruz. Yani mesela örnek verin biri bir ayeti ben ammice, yani bugün bir de kavimlerin ammiceleri var. Gerçi biz belki lehçe dedik de, lehçe değil de şive Allah'u alem daha doğru bir ifade. Yani lehçe çünkü biraz daha dil, dilin bir dalı gibi olmuş oluyor. Şive, ağız e desek daha doğru olur. Mesela bugünkü var olan ammice değil de, yani bu, şu anda var olan Ammice'de siyonistlerin parmağı yüzde altmış, yüzde yetmiş siyonistlerin parmağı var zaten. Mesela Arap ülkelerine bakın. Bütün komediler, büyük komedyenler daha önceki ilk zamanlarda şey konuşuyorlarmış. Filmlerde falan reklamlarda fusa konuşuyorlarmış. Yani sadece şey Ammice şey dili, çarşı pazar dili. Sonra birden ilginç bir şey oluyor. Araplarda edebiyat dili de Ammice'ye dönüşmeye başlıyor. Yani tiyatrolar, işte filmler, şarkılar. Mesela bütün şarkılar hemen hemen... Ben hatta hemen hemen yok. tek bir tane şarkıları yok. Bütün şarkıları amice bütün şiirleri amice nutuk ediyorlar. E bunda şeyin çok ciddi bir parmağı var. E, Siyonistlerin çok ciddi bir parmağı var. Sebep de şu, Kur'an'ı anlamalarına engel olmak ve gerçekten de Kur'an'ı anlamıyorlar zaten. Yani birçoğu eğer okulda ayrıca bir eğitim görmemişse bununla alakalı, Kur'an-ı Kerim'i şey yapamıyor, anlayamıyor. Misal. Onun için lehçe değil de bu lehçeler sonradan uydurulmuş şeyler zaten. Ağız, şive harflerin nutku, meselesi imaleler uzatmalar işte kısaltmalar vesaire kastetmiş olduğumuz şey bu belki onu şive diye düzeltirsek daha şey olur daha doğru bir kullanım olabilir doğru evet başka wa aqlu da'wana el hamdulillahi rabbil alemin